Sen ara göçük. İyi iki gözüm. Ne yaptın tatil hazırlıklarına bakalım. Ee, tamamdır aciye bak. İyi iyi hadi bakalım. Evi iyi muhafaza edin de öyle çıkanıyor ha. Ne edelim? Canım hırsızlar kol geziyor. Evinizi hırsızdan korumak için önlem alın diyorum. Ha aldık aldık. Sağ olsun bir arkadaş var. Hırsızlardan yana pek cana yanmış. Onun tavsiyelerini dinledik. İlkin dedi ki Değerli eşyalarınızı yanınızda götürün ya da güvendiğiniz birini emanet edin. Bak doğru doğru. Biz de gittik hanımla değerli birkaç eşya aldım. Sonra bir kısmını yanımıza almak için hazırladık. Diğerini de bir bankanın kasasına koydum. Yahu durup dururken eşya niye aldınız? Bu değerli eşyası olanlar için. Ya Hacı Vattin, kafamı karıştırma. Ben bir iş yapacağım mi tam yaparım. Hadi bakalım hadi bakalım ee sonra? Sonra evinizin balkon kapısını veya pencereleri demir parmaklıklarla güvenli hale getirin dedi. Gittim demirlik yaptım. E sizin ev beşinci kat değil mi? Dur bakayım dört beş evet beşinci kat. Para gözüm senin dış kapıyı falan desteklemen gerekirdi. Senin ne işine parmaklık? ya onu da yaptırdık. Çift emniyetli kilit sistemi yaptırın dedi. Ben dört emniyetli sistemi yaptırdım. Yani karagözüm sana ne diyeyim ben? E ee, sonra? Bir de hırsızlar... ...posta kutusu dolu olan evlere ilk girerlermiş. O yüzden faturaların falan öyle kutuda dolu olmaması gerekirmiş. Ben de gittim fatura gelmesin diye... ...elektrik, su, telefonu iptal ettim. Ne yaptın ne yaptın? Ne duyduysan onu yaptım. Tedbir bu tedbir. İlahi karagözüm... ...gidip posta kutusunun anahtarını komşuya bırakacaktın. Benimki kesin çözüm birader. Sonra dedi ki arkadaş... ...hırsızlar bir eve girdiğinde... İlk olarak yatak odasına girip odadaki tüm eşyaları karıştırırlarmış. Bu nedenle kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerinde saklayınız dedi. Sakladın mı? Sakladım. ...paraları derin dondurucuya, dövizleri de paspasın altına koydum. Eyvah, eyvah! Oralara para konur mu birader? Dur be, evham yapma. O benim aklıma geldi. Sonra içim içimi kemirdi. Gittim bütün paramı altına çevirdim. Onları da fırına koydum. Şüphelenmesin diye fırının kapısını da açık bıraktım. Ne yaptın, ne yaptın? En iyisini ben yaptım Hacı Çok güzel karıcısın, çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Bildiğin gibi yap. Neyse, neyse. Ne zaman yolculuk? Yarına. Da? Darsı ne? Biz hırsız için bu kadar tedbir alırken avucumuzdaki tükendi. Ne yani? Yani si tatil işi bir dahaki seneye kaldı acayip at. Hopala! E, fırındaki altınları bozdursaydın. Oh, fırındaki altınlar. O altınlar e, hapse girdi. Ne oldu? Hapse girdi hapse. E, yani o altınlar hapse düştü. Şöyle. Bizim hanım hapisteki dayısına giderken bir tepsi börek yapayım demiş. Bizim börekler aman bizim altınlar da fırından tepsiye düşmüş. Hanım altınlı böreği vermiş dayısına. Şimdi bizim altınlar dayıda. Eyvah. Eyvah. Ya o altınları hanımın dayı yediyse? Herif altın yumurtlayacak haberi yok. İnşallah bir sonraki görüş gününe kadar alırız altınları. Ama altını bilmeden yedi sonra bir şekilde o altınları görürse altın yumurtladığını sanıp dayı kafayı yemiştir çoktan. Heh. Kıymalı peynirli börek biliyordum da... ...hiç altınlı börek duymamıştım. Neyse, <gülüyor> bu sene senin tatil yattı yani. Sen bu kafayla seniye de gidemezsin birader. Yahu tedbir alırsın suç. Almazsın suç. Ben anlamadım ki bu işi. Tamam karagözüm tamam. Olan olmuş bir kere. Ne diyeyim şimdi? Şöyle diyelim. Gününüz geceniz hayrola? Her ne kadar sürçülisan yaptıksa... <gülüyor> Affolat. <gülüyor>